Hepinize merhabalar. Teknolojinin karanlık yüzüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. İyi akşamlar. Murat'cığım bu hafta ne işlesek? Ben önce şu şeyi işlemek istiyorum. Bana onu hani bu programı herhalde anca doldurur ama bu geçen hafta bana bir e mail yolladın. ...hatırlıyor musun? Şeyle ilgili. Yeni bir virüsle Hı, Aman dikkat işte yeni bir virüs çıktı. İşte Matrix, Matrix falan. Matrix işte öyle bir e-mail gelirse aman açmayın. Evet. Ondan sonra içinde işte bir tane PowerPoint dosyası var onu açmayın bilgisayarınızı mahveder şöyle yapar böyle yapar diye. Bütün her şeyi yok ediyormuş, kitliyormuş falan filan diye değil mi? Evet, Yalnız evet, evet. Aynen şey öyle yani. Onu yollamıştım sana. Ha, uyarıydı zaten hani Hı -hı. virüsün kendisi değildi tabii de böyle bir uyarı mesajıydı. Onu konuşalım istiyorum çünkü... ...şimdi her şeyin sahtesi var biliyorsun günümüzde... Bu da virüs uyarısının sahtesi. Ciddi mi? Evet. Buna hatta bir te, bunun bir terimi bile var. İngilizce, şu anda bildiğim gibi farkında olduğum Türkçe bir terim yok. İngilizce terimle de hoax. Hoax. Ee, hoax diye yazılıyor. Hı. Hoax'lar şey, e, virüs uyarısıymış gibi davranan ama aslında virüs olmayan şeyler. Şimdi senin gönderdiğinde tam tipik bunlardan bir tanesi. Bunları da yine antivirüs web sitelerine girip baktığın zaman bulabiliyorsun. Ee, ...bu hoaxların hayattaki varlığını. Peki e, bunun hoax olup olmadığını nasıl anlıyorsun? Ee, benim en şey yolum, hani en tipik bakma yolum... ...işte antivirüs şirketlerinden herhangi bir tanesinin web sitesine girmek... ...diyelim e, simatech.com'a giriyorum. Orada senin bana verdiğin kelimeler... ...yani senin bana gönderdiğin elektronik postadaki kelimeleri aratıyorum. İşte matrix, delete, everything vesaire vesaire diye... Sen bir de gönderdin e-mail'de bir dosya adı vardı. Hı hı. O dosyayı sakın açmayın diyordun. O dosyanın adına şey yaptım. Sonra onları hepsini birden aratınca içinde çıkıyor karşına. Diyor ki bu da bir e, sahte virüs uyarısıdır. Ondan sonra işte e, bu gerçek bir virüs değildir. Dolayısıyla bu mesajı kale almanız gerekmiyor. Peki şöyle bir şey olamaz mı? Yani e, kötü düşüncelilere yol göstermek gibi olacak <gülüyor> belki ama. Yani bu bir hoax olayısa. Nasıl olsa bunu öyle zannediyorlar deyip ondan sonra çok tehlikeli bir virüsü bu isim altında gönderseler. E olabilir tabii mesela Matrix konusunda da yine arattığım zaman web sitesinden onu öğrendim. Dedim ki mesela bu dosya bu elektronik posta bir sahte virüs uyarısıdır yani hoaxtur. ama yine Matrix isimli son derece tehlikeli bir virüs zaten varmış. Ha, varmış. Varmış ama senin gönderdiğin dosya ismi tutmuyor vesaire vs. sadece Matrix isimleri tutuyor birbiriyle. Peki o zaman e, o Matrix isimli gerçek virüsle ilgili bilgimiz var mı? O, o önceden da, oluşmuş. O eski, eski bir virüs yani şu anda Modası geçmiş. Modası geçmiş artık. Hani biliyorsun virüsler doğuyor, büyüyor, gelişiyor, yaygınlaşıyor. Sonra antivirüsler işi devralıyor. Yavaş yavaş e, yok oluyor ve artık hani zararsız sınırlar içine düşüyor. Bu da onlar altına gelmiş eski bir virüs Matrix. Dolayısıyla solucan worm. O yüzden Omatics çok fazla üzerine durmamıza gerek yok. Burada aslında daha çok vurmamız gereken bu hokslar niye var? Yani hani kime ne, iş, ne işe yarıyor belki konuşmamız daha anlamlı. Yani bunu tam şey nasıl argo canlıya pisliğine yani çok eğlenceli <gülüyor> bir şey değil mi? Herkes panik oluyor falan. Ya çok ayıp bir şey geldi. Tabii tabii. Hatta yani... senin dışında bana başka yerlerden de geldi bu. Ve hani son derece virüsler konusunda falan bilgili olması gereken bir takım şirketlerden bana bununla ilgili geldi. Aman dikkat edin işte bu da böyle bir virüs çıkmış aman bilgisayarınıza yüklemeyin diye. Ama bakıyorsun hakikaten hoax bu. Peki niye var? Niye var? Ee, birkaç tane de var. Bir tanesi bu elektronik posta etrafta dolaşırken başkalarının... E-mail adreslerini öğrenmek için kullanıyorlar. Hmm. Mesela şimdi sen artık çok her şeyi çok iyi biliyorsun. Hani biz bu programları yapalı biri, ortak olalı biri, sen bu konuları çok iyi öğrendin. Toplu ve elektronik postalama yaparken e bütün arkadaşların isimlerini to ya da from kısmına, şey, to ya da cc kısmına değil, bcc kısmına yazıyorsun, gizli kısmına yazıyorsun. Sana bu elektronik postayı gönderen kişinin bilgilerini siliyorsun. Evet. Dolayısıyla sadece bu bilgiyi yolluyorsun. E bu bu elektronik postayla beraber gereksiz bilgiler yollamıyorsun ama başkaları öyle yapmıyor. Evet. Hele aman acil önemli bir şey deyince hiç umursamıyorlar. Herkese tuya yazıp yolluyorlar. Bir böyle bir amacı var. Bir cins hoxa şey... ...Laz virüsü diye bir şey duymuş muydun? Şey evet hani kendini şimdi sil demiş falan. Öyle bir şikayesi şey var. Öyle bir, la, öyle bir fıkra var. Bu bir Laz virüsüdür. Kişisel güven esasında dayanmaktadır. Lütfen aşağıdaki <gülüyor> sırasıyla yapınız. Bir, bu elektronik postayı tanıdığınız herkese gönderiniz. İki... Bilgisayarınızın Windows dizinin açınız 3 içindeki bütün dosyaları siliniz <gülüyor> diye. <gülüyor> Şimdi e, buna çok benzer ama bunu böyle yazınca biliyorsunuz Laz virüsü bir fıkra oluyor. Ama böyle hoaxlar da var. Mesela diyor ki dikkat dikkat çok önemli bir virüs uyarısı bir şey yapılmıştır. Bilgisayarınızın içindeki işte Windows dizinin içindeki Sistem 32 dizinin içerisinde işte abcx.exe diye bir dosya var. Ondan sonra bu dosya virüstür, bilgisayarınızı kontrol edin. Böyle bir dosya varsa silin. Şimdi bunu bir takım insanlar inanıyor, bakıyorlar. Aa, hakikaten benim bilgisayarıma varmış, bulaşmış deyip o dosyayı siliyorlar. Aslında bu dosya işletim sisteminin bir parçası. Sen Windows'u kurduğun zaman otomatik olarak geliyor. Virüsle de bir ilgisi yok. Ya, Ama sen işte onu sam laz virüsü. Tam virüsü. Sen bunu sildikten sonra da bir dahaki sefer bilgisayar açılmıyor, zor açılıyor, <gülüyor> problemler oluyor. <gülüyor> Şimdi tabii yani biz buna gülüyoruz çünkü sinirime gidiyor bu beyinler bu kadar. Yani muzurluk düşünen beyinler iyi şey düşünse neler üretebiliyor çünkü ona ona deli oluyorum ben. Onun için aslında komik trajikomik bir noktada. Tam trajikomik. Peki e, o zaman şöyle bir uyarımız olacak herhalde. Bugünkü programımızın bir amacı da e, böyle durumlarda daha doğrusu uyarı mailleri geldiği zaman... Ne yapacağımız şimdi bunu tekrar edelim istersen yani her uyarıyı birbirimize forwardlamadan önce hani kendimiz yanlış bir bilgiyi başka bir dostumuza göndermiş olmamak için en azından Tabii. bir kontrol edelim değil Tabii. mi yani bun, bunun yollarında bir daha üstünden geçelim mi yani bu o, antivirüs Sistemlerinin e, sayfalarına gireceğiz herhalde. Değil? Şimdi genel olarak yapılabilecek şeylerin başında antivirüs sayfalarına girip buna bakmak. Aslında daha da şey olanın bizim sen ne söz benden çok senin söylediğin bir şey var. Uyanık olalım diyorsun ya. Aslında burada da tek amaç uyanık olmak. Mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir başka hoax. Bu virüsle ilgili değil ama bir başka sahte mesaj. İşte Türkiye'deki tüm ambulans şirketleri birleşti. 444-0911 numarasını ya. aldı. Bu bana da elektronik post olarak birçok kez geldi. Ben çok basit bir şey yaptım. Bu numaraya telefon ettim. Dedim ki siz kimsiniz? Siz bir ambulanslar birliği misiniz? <gülüyor> Hayır dediler. Biz Bakalım. Özel, ha, özel bir sağlık kuruluşuyuz. <gülüyor> tamam onlar da bir sağlık, sağlık kuruluşu ama bir tane. Dolayısıyla hani bir telefonluk canı var bunu öğrenmeyin. Tamam o, o tip şeylerde belki peki bu ama virüs Virüs gibi şeylerde işte bir antivirüs şeyine girip e, neden olabilir? web sesine girip. Evet. İşte, Simantech.com olur, antivirüs.com olur McAfee.com olur hani hiç fark etmez hangisi oldu. Çünkü hepsinin bir virüs veri tabanı var internet üzerinden bilgilendirme amaçlı. Orada arama kısmı da var. Arama kısmına bu işte e, anahtar kelimeleri girip işte Matrix gibi dosya adı gibi vesaire gibi cevabına bakmak gerekiyor. Bir de aslında genelde şöyle bir şey oluyor. Daha önceden de bu tip uyarılar geldi. Ne hepsi balon haber olmuştu yani hoax olmuştu. Evet. Yani ben hatırlıyorum bu virüsten öncesi ne de bir takım sana gelen mailleri gönderdim ama senin de bana yok böyle bir şey şeknici anlamda. Tabi hoaxlar çok yaygın ne yazık ki. Aslında gerçek virüslerle ilgili de hani böyle insanların çok fazla birbirine böyle haber verebilecekleri vakitte olmuyor. Zaten vuruyor kaçıyor gidiyor yani. Neredeyse. Bu biraz da şeye yarıyor belki hoaxlar. Hani yalancının mumu hikayesi işte hani şey 3 tane 4 tane 5 tane 10 tane yalancı elektronik posta üzerinden virüs uyarısı gelince artık bir sonraki Gerçeğe de biz nasıl olsa bu gerçek değildir deyip bakmamaya başlıyorsun belki. Evet. Peki son bir şey soracağım Murat. Bu adresleri e, ya kim bunu yapıyordur? Şöyle bir şey bu adresleri ne için kullanmak istiyorlardır? Ha bizim daha elektronik posta adreslerini bulanlar bunu spam için kullanıyorlar. Işte. Ondan sonra bu tip şeyleri yolladığımız zaman silmezsek başkaları bizim adreslerimizi silmezse dönüyoruz spam haline geliyor bu. Evet. Bu demek ki belki spam üreticilerinin özellikle yaptığı bir e, sistem evet, oluyor evet, bu. Evet, evet. evet, böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta yalancı virüslerden, hoaxlardan bahsettik. Daha doğrusu balon haberlerden bahsettik. Bununla ilgili de birbirimize forward etmeden önce e, en azından araştırmamız gerektiğinin altını çizdi Murat. E, ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Lothar. Hepimiz sevinçsinize iyi akşamlar. İyi akşamlar, güvenli günler.